Peygamberimiz Şanımız Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadis-i şerifesinden bir miktar okumak üzere şu mescidi şerifte namazın arkasından oturmuş bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin izahına başlamadan önce evvela Peygamber Efendimizin ruhu hakine hediye olsun diye sonra onun bütün alinin, ashabının, etbaının ruhlarına hediye olsun diye, Peygamber Efendimizin makamı, irşadının varisleri, Sadat ve Meşayit-i Ruk-ı Aliye'miz, Evliya Allah büyüklerimizin ruhlarına hediye olsun diye, ta Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza Efendilerimizden, o çağlardan, bugünümüze hocamız Muhammed Saidi bu Bursevi'ye kadar, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin ruhlarına hediye olsun diye bu beldelerde metfun bulunan Enbiyaullah, Evliyaullah ve Mürşidin, Kamilin ve Salihinin ruhlarına hediye olsun diye Medarı iftarımız Yuşa Aleyhisselam'ın Ebu el Ensari Radiyallahu Anh Efendimizin hasreten ruhlarına hediye olsun diye bütün hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına ve hasreten şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiyi onun bina ettiği zamandan bugüne kadar hizmette tutmak için zaman zaman tamir ve tecdit ve tevsi edip hizmette devamını sağlayanların ruhları şad olsun diye ve bu camide ibadet etmiş, vazife görmüş imamların, müezzinlerin, vaizlerin, kayyımların, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından şu tatil gününde keyfini, pikniğini gezmesini, zevkini bu tarafa döndürür buradaki hadis dersinden zevk alacak, alacak sevap kazanacak diye buraya gelmiş olan siz kıymetli kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin analarının, babalarının, dedelerinin ninelerinin, kardeşlerinin evlatlarının, dostlarının arkadaşlarının, yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye biz sal salim yaşamakta olan müslümanlar da ömrümüzü Allah'ın rızasına uygun geçirelim. Rabbimiz'in rızasına uygun, sevaplı işler yapalım. Rabbimizin huzuruna yüzümüz ak, açık, sevdiği kullar olarak varalım. Cennetiyle cemaliyle müşerref olalım diye bir Fatiha, üç İhlas şerif okuyalım. Böyle başlayalım buyurun bismillah.